bu sevgili açık Radyo dinleyicileri beğmeğin gündemi programından daha Merhabalar 6 Şubat felaketinin 3. ayına geride bırakırken bugün sizlere Antakya Antakyasaağı dadan sesleniyoruz deprem özel programının konuklarını sizlere tanıtmak istiyorum psikolog Hasan Yılmaz e, aynı zamanda kendisi Paye Derneği üyesi e, Samandağ'dan e, Ceyda Sungur, şehir planlamacısı. Yayınımıza öncelikle hoş geldiniz sevgili Hasan ve Ceyda. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, bugün e, Samandağ özelinde bir e, emek bağlamında e, sizlerle sizleri dinlemek istiyoruz. Dilerseniz öncelikle Antalya Samandağ özelinde. Ee, bir an samandağın temel geçim kaynakları nelerdir ve deprem e, aslında temel geçim kaynaklarını nasıl etkiledi, nasıl zarar verdi sorusuyla sohbetimize başlayalım. Hasan söz sizde. Ee, öncelikle çok teşekkür ederiz <gülüyor> bu program için. Tabii daha önce hiç bir şekilde e, deneyimlemediğimiz bir felaket bu. Ben de bir samandağılıyım. Yani depremze deyim. Depremin birinci gününden bu yana kadar e, belirli şeylere işaret olduk. Ve bu süreci e, gözlemleme fırsatı bulduk. E, sizin de değindiğiniz gibi e, emek süreci bunlardan biri. Öncelikle samanda genel olarak kendi emeğini Arap ülkelerinde satan e, emeğiyle kendi emek iş gücünü e, başka ülkelerde satarak Samanda gelip burada bir sermaye, burada bir birikim, geçim kaynağı sağlayabilen bir emek gücüyle vardır. Bütün yapı bunun üzerine kurulur aslında burada. Birincil geçim kaynağı ne diye sorarsak bence verilecek en doğru cevap budur. Bu aynı zamanda bir seçimden önce bir zorunluluk gibi bir şeydir. Her bir ailenin illaki burada e, biraz sonra e, Sayın Ceyda da değinecektir buna. Her bir ailenin e, içinde illaki bir e, Arap ülkesinde e, emeğini, iş gücünü satan e, bir bireyle karşılaşmanız mümkün. Onun dışında e, daha çok burada turunç bahçeleriyle birlikte yapılan e, tarımlar gelir. Tarım ürünleri vardır. E, buradan da çok ciddi bir gelir kaynağı elde edilir. Bu Önemlidir. Buranın önemli olmasını gerektirecek nokta ise kadınların da iş gücüne burada dahil olması. Ee, genellikle Arap ülkelerine giden bireyler erkek cinsiyette olan bireyler iken e, buradaki ikinci en büyük e, emek gücüyle gelir elde eden, e, üretimi destekleyen iş gücü kolu tarımsal faaliyetlerdir. Burada kadının da e, katkısı çok değerlidir önemlidir özellikle e, paketlemelerde kadınlar çok fazla işgücü içerisinde yer alır daha sonra e, bizim e, mikro kültürel üretimler dediğimiz yani bunlar e, örnek veriyorum 5-6 kadının bir araya gelip bir Tandırda aslında e, kültürel e, gıdaları e, bir şekilde üretip bunu Yeni neselin internet yolu veya eski bağlantı ile birlikte dışarıya satabilmeleridir aslında. Bu da çok önemli <gülüyor> bir e, emek üretim sürecine dahil edilebilecek bir iş koludur. E, bunun yanı sıra dördüncü olarak da turizm diyebiliriz aslında. E, çok ciddi bir payı yoktur ancak turizmin de etkisi vardır. Özellikle burada gastronomi turizmi ve yeni yeni e, dini, Turizm e, yer almaktadır. Öncelikle bu şekilde e, özetleyebilirim kısaca. Peki deprem süreci bütün bu e, temel e, üretim süreçlerine nasıl zarar verdi desem? Evet bu e, gerçekten e, cevap verilmesi ve verilecek zor sorulardan biri. Buradaki e, yerelde Üretim faaliyetlerinin başladığı bir noktadaydı aslında depremden önce. Yavaş yavaş özellikle torba ve benzeri sanayileşmenin küçük küçük adımların atıldığı bir dönemin öncesinde oldu deprem. Bununla birlikte zaten hiç başlamamış bir emek üretim sürecinin yani sanayileşme sürecinin içine çok büyük bir darbe geldi diyebiliriz. Bu felaketle birlikte sekteye uğradı. E, Arap ülkelerine gidiş diğer hanelerden, dire diğer bireylerden alternatifsizlik nedeniyle çoğaldı. Emek gücünü Arap ülkelerinde satma durumu inanılmaz derecede çoğaldı. Eskiden her bir hanede belki bir iki birey görürken şimdi 4-5'e çıktı bu durum. E, tarımsal üretimde genel olarak ailelerin, kadınların e, ve Benzeri şekilde hem ortaklaştıkları hem üretim yaptıkları alanların maalesef çoğu azaldı. Hatta bazı yerlerde, merkezde de bu üretim yerleri vardır, depolama üzerinden gider. Bunların hepsi tarif oldu. Köylerde genel olarak belki çok az hasarla atlatıldı tarımsal bakımdan. Ancak bu sefer de paketleme alanları yani hızlı paketleme alanları tarif edildi. Bu yüzden eski e, yöntemle paketleme oluyor. Ama tabii ki de e, buna dahil olabilmek için, e, bu iş gücünü artırabilmek için makine azalmasıyla birlikte depremden sonra e, burada da emek gücü arttı. Bunu karşılayabilecek de yapı kalmadı. Yani nereden baksanız bir paradoks haline gelmiş durumda. E, mikro kültürel üretim dediğimiz o tandırlar, nar içileri, kırma zeytinler, Bunlar devam ediyor ve bu çok değerli. Aslında halkımızın ne kadar da üretime, emeğe düşkün bir halk olduğunu görmüş oluyoruz. Belki bu onlar için bir başvetme yöntemi. Tam olarak nasıl bu kadar üreten olduklarını şu an hala anlamış değilim. Değerli buluyorum. Ancak tabii bunların devamını sağlamak için pazarlanması gerekiyor satılabilmesi gerekiyor bu ürünlerin e, şu anda hala gözlem aşamasındayız Umarım en yakın zamanda e, toparlanırlar ve bu ürünlerini e, çok güzel yerlere satabilirler e, satabilecek de pazarlar bulunabilirler e, Ben bir soru sormak istiyorum özellikle Hani bu yani burada aslında gelişmiş bir sanayi olmadığı için bireylerin özellikle e, erkeklerin gitmesiyle ilgili son zamanlarda bu fazlalaştı dedin gençler de gidiyor bizim bizde burada gördüğümüz genç erkekler de gidiyor yani değil mi öyle de bir şey de var yani zaten Türkiye'de bir genç işsizliği var kesinlikle evet özellikle genç erkekler gidiyor yani zaten bir kere gelecek kaygısının yanı sıra yeni nesil gençlerin aile yapılarına karşı bir başkaldırısı vardı burada yeni alternatiflere yönelme aslında Samandağ'da kalıp burada bir istihdam alanı, emek alanı, üretim alanı yaratabileceklerine dair eski yapıya karşı bir başkaldırı vardı. Bu çok değerlidir. Çünkü burayı bırakıp gitmeden burada bir katma değer ile hem başka arkadaşlara hem kendilerine bir gelir, bir emek üretim ilişkisi içerisinde katkı sunmak isteyen çok değerli beyinler. Ancak tabii ki de bu aile soyundan beri gelen yani aslında yurt dışına gidip emeği satanın çok daha zengin varlıklı bir şekilde yerele dönebileceği inancı deprem süreciyle birlikte bu gençlerdeki kaygıyı artırdı ve aile baskısını gençlerin üzerinde fazlasıyla hissettirdiği için gençler de aslında alternatifsizlik nedeniyle çok daha fazla yurt dışına başvurmaya başladılar. Ee, ya yani şöyle anlatmak mümkün. Yani teknoloji kuşağına eline makas verip berber yapıyoruz. Yani bu, bu çok rahatsız edici bir şey. Gerçekten çok e, can sıkıcı bir durum. E, maalesef. Evet, artırdı. Ben de belki hani e, daha çok hani gözlemleme fırsatı bulabildiğim. Ee, Saman'da al kadınların tecrübesi bana aktarabildikleri, tanık olabildiğim, şahit olabildiğim kadarıyla ilgili belki bir ekleme yapabilirim. Yani e, bu özellikle hani Hasan'ın bahsettiği işte hani üretim hala devam ediyor bir şekilde yani hatta yani şaşırtıcı bir biçimde ve, e, dediği yani devam etmek zorunda çünkü yani e, zaten e, tarihsel olarak işte bu Arabistan'a giden işte evin erkeğinin Arabistan'a gitmesi ve haneye gelir getirmesi meselesi Kad yani samandada kalan kadınları e, bütün hane içi bakımı, hane bakımını, e, tarladaki işte toprağa, bahçeye bakımı, buranın işletilmesi, buradan evde geçimlik üretilecek hani ev ekonomisini düşünecek, düşünerek yaptıkları işte zeytininden tereyağına, nar ekşisinden, domates salçasına vesaire. Bunlar zaten tarihsel olarak kadınların omuzunda büyük bir yük iken pandemiyle daha da hani kadınların üstündeki yükü arttırdığı bir sürece evrilmiş. Ardından da depremle tamamen devlet tarafından terk edildikleri, işte kiminin Arabistan'daki eşinin gelemediği, çocuklarla, evdeki yaşlıyla yani Hayatta kalan, geriye kalanlara bakma yüküyle işte far da sürekli yerlerinden edilerek çadırlarını yeniden kuranın yine kadınlar olduğu bir, bir şeyi kadınların omuzlarına yüklemiş durumda burada. O yüzden mecburlar da aslında yani devletin olmadığı temel barınma ihtiyacının temel işte gıda ve su ihtiyacının karşılanmadığı bir yerde. Gönüllülerin sağladığı işte dayanışmayla e, evi çevirirken bahçesinden kalan işte üstüne enkaz yıkılan enkazların arasından bahçesinden toplayabildiği zeytinle veya enkazdan kurtulabildiği işte evde daha önce yaptığı kırık zeytinle hayatına devam etmek zorunda zaten. Yani özellikle su taşında tanıştığımız mesela e, kadınlardan bir tanesi yani hayatta e, enkazdan çıkarılmış ee, ve hala işte dağdaki erik tarlasına gitmek zorunda erikleri satmak zorunda ee, bunu da hanede sağ kalan kadınlar ağırlıklı e, toplamak zorunda e, fiyatlar düşmüş durumda e, üreticiler götürmüyor deprem sürecinde zar zor hani kendilerine bakmak çocuklara ailelere bakmak zorunda kaldıkları için sulama vesaire iyi yapılamamış dolayısıyla erikler küçük kalmış Dolayısıyla bu erikleri e, pazara götürecek e, satıcılar işte pazarcılar almadıkları için bunların satışlarıyla ilgilenmek zorunda. Yani bunlar mecbur oldukları. Yani biz yine Hasan'ın dediği hani bir seçenekten öte bir mecburiyetle e, yine kadınların omuzlarını yüklenmiş durumda. E, keza paketleme işinde çalışan e, kadınlarla hani karşılaştığımız zaman yani şu an bu iş yürümüyor. Ee, paketleme faaliyeti devam etmiyor anladığım kadarıyla ee, bunun dışında yani bir şekilde hani özellikle e, e, güvencesiz hizmet alanında işte çocuk bakımı yapan veya işte kafelere <gülüyor> kafelere yemek götüren restoranlara kafe, yemek götüren mesela işte burada tanıştığımız yine ailelerini e, geçindirmek için bir şekilde sorumluluk yüklenen kadınlarla konuştuğumuzda da yani artık işte bebeklerine baktıkları memurlar ya buradan gittikleri ya işte e, aileleri geldiği için işte anneleri yanlarına aldıkları için artık bebek bakımını da sürdüremiyorlar veya e, farklı şekilde görünmeyen e, hane içi emekleri zaten e, fazlasıyla ziyadesiyle artmışken e, bunun dışında eve haneye gelir getirmek için yaptıkları her şeyden de yoksun bırakılmış durumdalar. Aynı zamanda işte gençler için yani karşılaştığımız gençlerin çoğu zaten e, özellikle daha e, olanaklara daha az erişimi olan ailelerde ailelerin gençlerinde karşılaştığımız e, işte ya berberde ya da oto tamirde erkekler oto tamirde kadınlar kuaförde, Genç kadınlar kuaförde işte biraz şansları varsa işte buradaki üniversitede işte sosyal hizmetler okuyor ağırlıklı. Böyle bir sağlık alanına yüksek bir şeyde görüyorum gençlerde. Karşıma çıkanlarda en azından. Bunların zaten bütün çalışma alanları yıkılmış durumda. Ve tamamen tutunacak hiçbir şeylerinin olmadığı sadece evde işte aile ihtiyaç duyduğu, halinin ihtiyaç duyduğu bakım alanında katkı sunmaya çalışan, dışarıyla sosyal alanla e, bağı çok kopmuş, e, tamamen erişebildiği kadarıyla internette vakit geçirerek kafa dağıtmaya çalışan e, gençler de ortaya çıkmış durumda. Giderek öfkelerinin arttığı, yani zaten terk edilmiş olmaktan, zaten bir çare bulunamamak, bulamamaktan, zaten e, Hali hazırda güvencesizken geleceğe dair tamamen artık bir e, güvence umudunu yitirmiş olmaktan ötürü yükselendi bir e, işsizlik ve geleceksizlik e, konusu gündemde diyebilirim. Ben tekrar Hasan e, sana dönmek istiyorum e, mesleğinin özelinde e, hem bir saman dağlısın ama aynı zamanda psikolog olarak bundan sonraki e, süreçte e, neler yapacaksınız? Biraz çünkü son 10 dakikamıza girerken onlardan da bahsetmenizi istiyorum. Tabii ki de e, depremden sonra ağır travmatik durumlar yaşanabilir. Tam aksine iç travma yaşamadan travmanın etkisiyle büyüme de yaşanabilir. Bundan kaynaklı olarak e, bir 3 aylık bekleme süremiz vardı. Ve bu 3 aylık bekleme süresi e, dolayı. Şu anda daha önce saha tespit çalışmasında ee, TSSD dediğimiz bizim travma stres bozukluğu dediğimiz e, belirtileri gösterebilecek olan bazı bireyleri zaten e, tespit etmiştik. O bireylerin gözlemini yapacağız ve e, bu kişileri sağaltım e, burada kurduğumuz psikososyal alanımızda e, sağaltım süreçlerine yani uyum süreçlerine dömeleri için e, onlara e, danışmanlık yapacağız. Tabii bu çok değerli bir şey. E, depremden sonra, e, yani Gölcük depreminde tabii ki de araştırmalar var. %3 e, travmayla kapatılmasının en büyük sebeplerinden biri değerli hocaların orada gidip daha önce sağa çalışmaları yapma, yapmasıydı. E, deprem gibi çok ciddi bir doğal afette Kişiler, e, bakın ben geldim işte böyle böyle canım sıkkın, travmatiyim demezler. O kişiler travmatiktir, dağılmak üzeredir. O kişileri siz bulmaya gidersiniz. Biz burayı çok önemsiyoruz. Ee, önemli olan buraya gelen değil, bizim gidip bulduğumuz, bizim tespit edip getirdiğimiz kişilerdir. Asıl bunlara değmek gerekir. Asıl bunlara e, dokunmak gerekir. Bazen bu kişilerde e, konumuz emek olduğu için oraya getirmek istiyorum. Gerçekten e, emeğiyle Aileyi kapsayabilen bireyler olduğundan kaynaklı çok büyük kırılmalar yaşarlar. Direkt kapasitelerini korumaya yönelik aslında inkar savunmalarıyla donuk kalabilirler. Bu da ailenin bütün genelinde aslında bir üretim emek düşüklüğü ve aynı zamanda motivasyon düşüklüğüne sebep olabilir. Ailenin hızlı bir şekilde uyum sürecini sağlayamamasına sebep olabilir. O yüzden burada tespit ve sağaltım süreci çok Önemli, çok değerli. Ee, öncelikle bunları yapacağız. Bu kişileri tespit edip psikososyal alanımızda uzun erimli bir şekilde 2 sene, 3 sene e, ne kadar artık yapabilirsek e, bunu sürdürmek istiyoruz. Daha sonra kadınlar. E, sevgili Ceyda'nın söylediği şey çok değerli. Aslında kadınların üzerinde çok büyük bir yük var. E, ve e, bu yükü bir de Çocukların travmalarından kaynaklı annelerin eteklerine yapışmasını da dahil ettiğimizde aslında annelerin hiçbir kaçış alanı yok, baş etme alanları yok. Burada çocukların da rehabilitesi çok değerli, çok önemli. E çocuğu anneden ayrıştırabilecek kadar e, sağlıklı bir alan yaratabilirsek, güvenli bir alan yaratabilirsek, çocuğun yeni normale uyum sürecinde travmayla baş edebileceği bir alan yaratabilirsek çok önemli. Dağılmış olan çocukları burada toparlayabileceğimiz bir yapı kurabilirsek, nitekim bunun altyapıları hazırlandı, süreç tamamlandı, çok güzel şeyler yapacağız. Kadının üretime desteği, üretime girişi çok daha hızlı ve sistemde olacaktır diye düşünüyoruz. Umarım başarabiliriz. Evet. Hatta buradan dinleyicilerimize de söyleyelim. Şimdi biz sizin bir süre sonra açacağınız konteyner, psikososyal destek konteynerın içinden bu programı şu anda çekiyoruz. Onu da bizi dinleyenlere iletmiş olalım. Evet Ceyda, şimdi tekrardan sana şeyi sormak istiyorum. Sen bir şehir planlamacısı olaraktan nasıl yeniden şehrin yapılanmasıyla ilgili nasıl gözlemler yaptın ve önerilerin nelerdir? Evet. Yani ben tabii buraya bir meslek insanı olarak hani mesleki faaliyet nasıl katkı sunabilirim diye geldim. Fakat hani buranın acil akut ihtiyaçları sebebiyle mesleki faaliyetlerim tabii ki ilk etapta bir, bir işe yarayamadı açıkçası. Burada uzakta olan pek çok meslektaşım da veya buraya koşup gelen pek çok meslektaşım da aynı şekilde hani sadece ihtiyaçları ve dayanışmanın karşılanması için emek edebildi. Ancak hani bu süreçte özellikle psikososyal ihtiyacı, bir destek ihtiyacı olan kişilerin tespiti için yapılan sağ çalışmalarında sevgili Hasan'a eşlik edebilme şansına nail oldum ve çadır çadır dolaşırken hane halkına dair bilgiler edinmeye çalıştım. Biraz da aslında buraya gelen bir yabancı olarak. Yabancı bir şehitlenci olarak buradaki sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapıyı da anlayabilmek için. Ee, öncelikle hani yeniden inşa tabii böyle e, AKP iktidarının 20 yıldır, 21 yıldır e, uyguladığı baskı işte ve rıza üretimiyle, zor ve rıza üretimiyle uyguladığı kentleşme politikasından bunun hesabının sorulmaksızın devamıyla düşünülemez. Ee, öncelikle buradaki kent suçlarının e, failleri, muhataplarının bulunması çok önemli. İmar affının burada ne şekilde uygulandığının anlaşılması, hangi hanelerde, hangi evlerde uygulandığı, nasıl bir denetimsizlikle ruhsatlar verildiği, bu ruhsatı veren meclis, üyelerinin kimler olduğu, yapı denetiminde ne şekilde bir e, usulsüzlük yapıldığının anlaşılması gerek. E, buranın çok verimli bir tarım arazisi olduğu, bunun üzerine kurulmuş bir kent, belediye yasasıyla hızlıca kentleşmiş köylerde ne şekilde ihlaller gerçekleştiği, bunların tespiti ve bu yöndeki e, suçların, kent suçlarının e, hesabının sorulması e, çok önemli bir e, faaliyet alanı. Bir yandan da e, planlamanın gerçekleşebilmesi için buradaki hane halkının özellikle burada kalmak zorunda olan, burada varılmaya devam eden, burada hayatta tutunmaya devam eden, İnsanların kimler olduğunu, nasıl geçindiği, neyle, neyle haşır neşir olduğunun da iyi anlaşılması gerek. Ve taleplerinin neler olduğu, beklentilerinin neler olduğuun iyi anlaşılması gerek. Dolayısıyla buradaki halkın hali hazırda yaptığı, hali hazırdaki yaşama şeklinin alışkanlıklarının anlaşılmadan herhangi bir planlama faaliyetine geçirmemesi gerek. Tabii bu. Burada 126 nolu kararname yani apar topar geçirilen herhangi bir plana ihtiyaç duyulmaksızın e, deprem bölgesinde e, bir işte iktidarın yapabileceği e, herhangi bir yeniden inşa faaliyeti varken e, böyle bir kararname varken yeniden inşanın planlı olup olmayacağına dair çok ciddi bir belirsizlik var. Bu yüzden hani bu kararnamenin iptali süreci, anayasa mahkemesine taşınma süreci, de aynı şekilde yeniden inşanın konusu ee, yine de yine burada yaşam hakkı sürekli olarak ihlal edilen, sürekli olarak e, çaresizliğe mahkum bırakılarak zulme maruz kalan aslında e, insanların e, nasıl bir e, yeniden inşa sürecine katılabileceği yani katılım kelimesi tırnak içinde kullanmak gerek ama bu sürecin nasıl parçası olabileceğinin çok ciddi çalışmalarla e, belirlenmesi, yol gösterici, yol haritalarının hazırlanması gerek. Yine meslek odalarımızın da öncülüğünde burada ciddi analitik araştırmalar yapılması gerek. Şey, yani şu an deprem sonrası, özellikle sıvılaşmanın çok fazla olduğu, toprak kaymasının çok fazla olduğu bir alanda e, çok ciddi analitik etütlerin yapılması, bunlar yapılmaksızında herhangi bir inşa faaliyetinin yapılmaması gerek. Buna dair meslek odalarının sözlerinin de dinlenmesi, duyulması gerek ve çok hızlıca bir şekilde, şu an akut bir şekilde bütün hakları elinden alınmış Samandağ halkının veya deprem bölgesi, tüm deprem bölgesindeki halkın acil bir şekilde istihdam olanaklarının yaratılması ve bunlara destek sağlanması gerek. Bu şekilde hızlıca özetleyebilirim bu kısa zamanda. Evet. evet. Evet. Molozlardan hiç bahsedemedik, yaşam nöbetlerinden hiç bahsedemedik, evet. asbestten, kayıpların bulunamamasından hiç bahsedemedik. Evet, o zaman şöyle bir söz alalım. Hı. Bundan sonraki bir başka emeğin gündemi programında Hı. yine Samandağ'dan dinleyicilerimize seslenerekten Hı. burada gördüklerinizi, yaşadıklarınızı aktaralım. Olur mu? Olur. Ee, katıldığınız için çok çok teşekkürler. Ee, şu anda gecenin bir köründe bu programı e, gerçekleştiriyoruz. Ee, evet konuklarımız psikolog Hasan Yılmaz e, ve şehir planlamacısı e, Ceyda Sungurdu. Ve bir başka emeğin gündemi programında görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.